215 numaralı konu, Hazreti Osman'ın baskılara göğüs germesi, evet, Hazreti Osman Müslüman olduğu zaman amcası El Hakem bin Ebul As bin Ümey'e onu yakalayıp bağlayarak, sen atalarının dininden dönerek yeni bir dine mi girmek istiyorsun, andolsun, hiçbir zaman sen bu dinden caymadıkça seni bırakmayacağım, dedi, Hazreti Osman da, Allah'a yemin ederim ki, dinimi ebediyen terk etmem ve dinimden ayrılmam, dedi, Hakem, Hazreti Osman'ın ciddi olduğunu görünce onun yakasını bıraktı aktı.